gâh görürlerdi. Evvelce mütealâdan şimdi müşâhireden çalabildikleri saatlerle ders kitaplarına hasret ettikleri iştigal kendilerini şu orta mıntıkada tutmaya kifayet ediyordu. Bir tatil günü beraber geziyorlardı. Genç çocuklara mahsus bir şiir hevesiyle her gezdikleri yerde her gördükleri şeyi buna bir vesile adederlerdi. Kesela o gün köprüden geçerken bacadan çıkan dumanlar için teşbih yapmak yahut bey olana çıkarken tesadüf ettikleri kürklü bir başlık giymiş minemeni sarı bir Alman kızı için bir manzume söylemeye geltenmek gibi çocukça şeyleri olurdu. Fakat artık teşahhurdan kendileri de nefret duymaya, bunları kendileri de gülünç bulmaya başlamışlar. Dimağlarının içinde büyük fikirler bulup da onların büyüklüğüne nispeten küçük kalanların kendilerinden duydukları nefrete müşabih bir şey hisseder olmuşlardı. O gün Beyoğlu'ndan geçerken bu kitapçı dükkanının önünde durdular. Camakende duran kitaplara bakıyorlardı. İkisi de hususi mütealaları sayesinde Fransızcaya mekteplerde kabil olan dereceden çok daha fazla aşinaaydılar. Birden Ahmet Cemil dedi ki: "Ah, bak Serlevaya." Mutlaka bir şiir mecmuası olacak. Hüseyin Nazmi baktı. Ahmet Cemil'in gösterdiği kitap Edmond Harakour'un Lamnue şiir mecmuasıydı. Ahmet Cemil bunu hemen kendine mahsus lisanla Ruhi Üryan diye tercüme etti. İkisinde de bu kitabı satın almak için ani bir heves uyandı. Mahcubiyetle içeri girdiler, Fransızca sormayan cesaret edemeyerek kitabı istediler. Hüseyin Nazmi parasını verdi. Ahmet Cemil'in tabirince Hüseyin Nazmi maliye işleri müdürdür. Zira Ahmet Cemil'in daima boş yahut boşa benzeyen cebine mukabil Hüseyin Nazmi'nin çantası daima dolu yahut doluya yakındır. Kitabı aldıktan sonra bir yere gitmek istediler. Hava güzel fakat soğuktu. Hüseyin Nazmi dedi ki: Ne zararı var? Bak güneşe. Bu güneşin altında bunu denize karşı, Taksim bahçesinde ta o tepede Üsküdar'ın denize akan levhasının karşısında okuruz. Oraya kadar gittiler. Şimdiye kadar Fransızca bir müntahabat necmuasında görebildikleri köhne birkaç manzum eden başka bir şey okumamışlardı. Bu ellerine aldıkları ilk şiir kitabı oldu. Taksim bahçesine girdikleri zaman... Ellerinde tuttukları kitabın peşin lezzetiyle, kalpleri güya bir esrarhanenin aciple tafetlerine vusul için ilk adımı atıyormuşçasına tuhaf bir suretle mütehassisti. Ta bahçenin sonuna kadar geldiler, orada yeşil tahta sedirlerden birine ters olarak, yüzlerini deniz cihetine çevirerek, kış güneşinin hafif hararetiyle, yarı kızgın taşlara ayaklarını dayayarak oturdular kitabın neresinden başlamak lazım geleceğinde mütahayyirdiler anlayıp anlayamamak meselesinden de korkuyorlardı. Eee bir taraftan aç bakalım taliyimizde ne çıkar. Tahirlerine makber unvanlı manzumeye çıktı. Evvela Ahmet Cemil Cehren biraz mübtediylere mahsus tereddütle okudu. Birden anlayamadılar. Şiirin ötesinde birisinde zihinleri ileşti, yabancı kelimelerin üzerinde bir müddet durdurdular. Sonra anladıklarını anlayamadıklarını hall-ı basitası ittihaz ederek manzumenin kıraatı bitince gözleriyle susarak ikisi de müştereken uzun uzun süzdüler. Birden Hüseyin Azmi, "Of oh, ne yâis de dolu bir şiir. Ne derin bir melal." dedi. Ahmet Cemil gözlerini ayıramıyordu. Sanki bütün maneviyeti bu mammun şiirin matemi altında eriyip gitmişti. Hüseyin Nazmi ilave etti. İyice anlamak için zihnimde tercüme ettikçe sanki bu güzel yez levhansının renkleri hep sisleniyor, kaçıyor. Dikkat ediyor musun? Şu şiirin tavrındaki ahenk mevvus ruhuna nasıl yakışıyor? Bak, nasıl hafif başlıyor ebela En hafif seslerden, kelimelerden mürekkep bir mukaddime. Bir inilti namesi gibi yavaş yavaş sanki sürüklene sürüklene gidiyor. Tercüme edince o hazin musiki, o matem edası kayboluyor. Tercüme sanki bestesi kaybolmuş bir güfte gibi soğuk. Hüseyin nazm-ı müddeansını ispat etmek istiyormuş gibi kırık kırık tercümeye başladı. Sanki âfâk bir memat amaçgahı olmuş. Kalbim Mezarlarının beyazlıklarıyla zulmetler altında yatıyor. Eski mermerlerin arasında mezarımın levhası perişan bir raksla sallanıyor. Ahmet Cemil gülerek Hüseyin Nazmi'ye baktı. Derbat oluyor. Saçma mı söylüyorsun? Arz sema her şey mevsimini kaybetmiş. Bu sonu olmayan çöl üzerinde hiçbir lema ışıltısı yok. Yalnız bir kenarı bulutların kemirmesiyle kırılan hilal ölülerimi mahbetlerinde lerziştar ediyor. Ahmet Cemil ilave etti. Sanki niçin titretiyor demiyorsun, yahut Türkçe'de mutlaka bir şey ilave etmek lazımsa, lezliştarı haşiyet ediyor demeli ki, kelimenin son medit hecesi birden inkıta edivermesin. Bak şu üçüncü kıtayı, hepsi uyuyor diye tercüme fena düşecek zannediyorum. Bana kalırsa yine o tarzı muhafaza ederek tercüme etmeli. Fakat biraz başlangıcı süsleyerek, Hepsi habide-i sükûn, sürur, ümit, aşk, fazilet, cesaret. Mezaristanım başka bir hayat hengamesinin mahvolmuş kuvvetleriyle dolu. Halbuki henüz kefenlerimin kahvesini sayıp bitirmedim. Hüseyin Nazmi atıldı. Of bu halbuki hem yanlış tercüme ediyorsun taddet etmek kelimesinin buradaki kuvveti başka olacak. Tercüme şöyle olmak lazım gelir zannederim. Henüz ölülerimin silsilesi bir hatmiye vaz'ıl olmadı. Lakin bazen bu azap cehenneminde kıvrananlar o zulmetlerin arasından feryat ederek sanki elemlerimle istihsa için kalkarlar ve karşımda müstesî heyûlaları raks eder. Bu tercüme bitince birbirine bakıştılar. Sonra yaptıkları tercümeden kendileri de utanarak güldüştüler. Hüseyin Nazmi aman bu ne saçma şeymiş dedi. İkisi de bir müddet tercümenin soğukluğundan üşüyerek sustular. Sonra Ahmet Cemil aslını bir daha okumak istedi. Açık sesle şiirin mütehammil olduğu bütün meyyus edayi inşaat tarzında takip ederek yavaş yavaş, düşüne düşüne tekrar etti. Sedansının ahengi samimi bir teessürle, veznin ağır cereyanı üzerinden mahriz bir seyranla akıyor. Kelimeler uzun bir matem nâlesi tarzında, hafif ivicac'larla uzanıp gidiyordu. Bu kıraat tarzı şiirin yâs ve melalini büsbütün tefsir etti. Bu suretlem manzumə bittiği zaman her ikisi de sükût ettiler. Bu bir nevi sekir veren şiir şarabı beyinlerini okşayarak uyuşturmuştu öyle sakit gaş yoluymuşçasına karşılarında güneşin şaşşasıyla parıldayan levhaya ta uzakta denizin ağışına süzülen Üsküdar'a biri de bir müddet devam edip sonra birdenbire inkita eden Boğazçığın manzarına Üsküdar iskelesinden kalkan bir vapura Beşiktaş'tan karşıya ahiste ahiste geçen bir kayığa uzun uzun baktılar. Birkaç gün evvelden beri devam eden yağmurlar yalnız o sabah dinerek sema açılmış, güneş hafif bir hararet neşreden ziyaasını mebzul bir atifetle saçmıştı. Bahçenin çok yağmur yemiş otlarından, ağaçlarından, topraklarından bir buğu kalkıyor, güneşin altında titriyordu. Taha karşılarında çamlıca tepelerinin üstünde hava ihtizaz ediyor, ratıp topraklardan yükselensinste bir nefes. Sanki askıda hafif hafif sallanıyordu. Bahçenin toprak kokusu, demin ellerindeki kitaptan fışkıran şiir zülali, karşılarında titrek havanın altında buğulanan güneşli manzara, denizin üstünde birbirini kovalıyormuş gibi uçuşup kaçışan ziya parçaları deyinlerine latif bir uyuşukluk veriyordu. Öylece düşündüler, düşündüler. Sonra birdenbire Ahmet Cemil dedi ki: "Ah, neler hissediyorum da tahlil edemiyorum." bir şey yazmak, o duyguların içinden bir şey çıkarmak istiyorum. Ama bir kere ne yazmak istediğimi tayin edebilsem. Şurada beynimi gösteriyordu bir şey var. Bir şey duyuyorum ama rüyalarda tutulamayan şekiller gibi parmaklarımın arasından kaçıyor. Bilir misin nasıl şey? Bak şu semaya. Ne görüyorsun? Mailiklerden mürekkep bir derya. Gözlerinle onun içine girmeye çalış. O mailikleri yırtmak için uğraş. Ne görüyorsun? Mai daima mavi değil mi? Sonra bak ayağımızın altındaki toprağa. E ne buluyorsun? Donmuş simsiyah bir renk. Of! O siyah tabakaları parçalayarak içeriye bak. İn, in, in. Ne kadar inebilmek mümkünse o kadar in. Ne buluyorsun? O siyahlar içinde ne buluyorsun? Siyah. Daima siyah, değil mi? İşte öyle bir şey yazmak istiyorum ki yukarı bakılsa mavi ve daima mavi, aşağı bakılsa siyah daima siyah bir şey ki mavi ve siyah olsun hasta mıyım bilemiyorum fakat ah o ne yazmak istediğimi bilsem onu şöyle karşımda resmi çıkarılmış tasvir edilmiş görmek mümkün olsa işte o vakit zannediyorum ki artık ölebilirim hayattan isabını tamamıyla almış bir adam hükmünde gözlerimi kapayabilirim Bugünden sonra bütün müsaffetler yakıldı. Bir harf bile bırakmadılar. Bütün o tulû tasvirleri, verem kızlar ağzından söylenen neşideler, mecmurde çiçeklerle hitabeler, çocuğunun mezarında ağlayan anneler, Fuzûliye, Bakîye, Nedime, Nazirelerle beraber yakıldı. Tahmisler, teslisler parçalandı. Her şeyden evvel okumak, duygularını terbiye etmek lazım olacağını anladılar. Yalnız yazmakla daima işleyen amele gibi sanatın aynı mertebesinde kalacaklarını eğer hakikaten sanat sahibi olmak isterlerse asıl sanat ehliyle ülfet etmek, onların hünerini, sırlarını tahdil elemek lazım geleceğinde ittifak ettiler. Evvela makul bir tertiple başlamak hevesindeydiler. Bir edebiyat tarihi silsilesi buldular. Sırayla mütalaya kararı verdiler. Evvela İlyad'ları, Odisey'leri okuyacak oldular. Bunları yarım bıraktılar. Hüseyin Nazmi'nin celb ettiği bütün eski edebiyata ait kitapların ötesinden berisinden beşer onar sayfa kesilmekle kaldı. Daha yakın zamanlara inmekte acele ediyorlardı. Yunan ve Roma edebiyatında tehakkur edemediler. Hatta orta çağlardan sonra 2-3 asırlık edebiyatı 2-3 ayda esneye esneye, uyuya uyuya geçtiler. Tekrar yeyis duymaya başladılar. Biraz daha yakın zamanlara gelmek istediler. Goethe'ye, Schiller'e, Milton'a, Jung'a, Byron'a, Hugo'ya, Müze'ye, Lamartine'e kadar geldiler. O vakit bu alemin lezaiziyle mest olarak uzun, pek uzun bir müddet kalmak lazım geleceği nazarlarında tayin etti. O şiir ummanı içine davranmıştı.